Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar 5. Bölüm Yazan Sesil Lobri Radyoya uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Yalın Tolga Efekt Mehmet Turgut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 Carlito yakın dostu, sevgili atı Poli ile birlikte çiftlikte yaşamaktadır. Bakıcıların şefi olan babasına atların bakımında ve boğa seçiminde yardımcı olur. Bir gün Poli'yi izleyerek çiftlik sahibinin boş sanılan evine girer. Burada çiftlik sahibinin ailesiyle birlikte deniz kazası geçiren oğlu ile karşılaşır. Dost olurlar. Carlito'nun babası çiftliğe iki yeni bakıcı alır. Kuşkulu görünen bu iki adam Filip'in peşine düşer. Ondan... Amber'in yerini öğrenmek isterler. Carlito durumu anlar. Arkadaşlarıyla birlikte Filip'e yardım etmeye karar verir. Filip'in bakıcısı Perpetua'yı da inandırırlar. Perpetua Filip'in tehlikede olduğunu bildirerek amcası Don Diego'yu çiftliğe çağırır. Kuşkulu görünen adamlar Filip'i ikinci kez kaçırmak için gece harekete geçerler. Carlito ve arkadaşları onlara engel olurlar. Filip'in amcası Don Diego çiftliğe gelir. Carlito ve arkadaşlarından hiç hoşlanmaz. ...Filip'le görüşmelerini yasaklar. Çocuklar bu durum karşısında ne yapacaklarını... ...düşünmeye başlarlar. Dayanılır gibi değil. Bu hayvandan kurtulmanın yolu yok mu? Diogo amca söz veriyorum. Poli'yi bir daha odama almayacağım. Ama rica ederim bırakın da penceremin... ...yanına gelsin. Pekala Filip pekala gelsin. Pencerenin yanına gelebilirim. Ah. Evet Filip ne diyordum Rengin yerinde Bana öyle geliyor ki hemen iyileşmişsin Eh fena değil Biliyor musun Filip Seninle iyi dost olacağız Eğer Poli'yi görmeme izin verirseniz evet Uslu olman şartıyla Poli'yi görmene engel olmam. Yatakta olduğuma göre ben hep usluyum Evet öyle ama Soracağım sorulara karşılık vermelisin eh, Çalışırım. Philip, ak amber'in ne olduğunu biliyor musun? Evet, yüzbaşı Fernando bunu bana anlattı. Ak amber, esans yapımında kullanılıyor ve çok pahalı bir maddi. Evet öyle. Babanda çok miktarda ak amber vardı. Yüzbaşı bunu da söyledi mi sana? Evet söyledi. Ak amber'in nerede olduğunu yüzbaşı biliyor mu? Hayır. Ama sen Philip, bu hazinenin nerede olduğunu çok iyi biliyorsun. Çünkü Akamber'i gizlediği yeri baban sana söylemişti Bu konuda babanla şakalaşırken işitmiştim Çok iyi hatırlıyorum O sana bir sırdan söz ediyordu Sen de yanıtlıyordun Daha fazlasını bilmiyorum Baban öldü Filip Akamber'i alıp sana getirebilmem için her şeyi bana anlatmalısın yavrum Benim Akamber'e ihtiyacım yok İyileşmek istiyorum ben Ben buna yardımcı olacağım göreceksin ama iyileştiğin zaman bir de zengin olursan daha iyi olur öyle değil mi Hadi bakalım Philip ak amberin nerede olduğunu söyle bana Hiç bilmiyorum unuttum Korkuyorum Her gece gemiden göklere yükselen alevler görüyorum Bacaklarım yanıyor O kadar acıyor ki Yalan söylüyorsun Bu oyuna bir son ver artık Dinle bak Biraz çaba gösterirsen... ...sorduklarımı hatırlayabilirsin. Korkuyorum. Korkuyorum. Gemi batıyor. Peki Filip. Peki. Yarın gene geleceğim. Sorularımı yanıtlamazsan cezalanacaksın. Korkuyorum. Korkuyorum. Gitmek istiyorum. himdat. Poli! İmdat! Ben bakıcıların şefiyim. Bakıcılarla birlikte beni istemişsiniz Don Diego. Sizi ağırlamak bizim için bir onurdur. Bana hemen bir at eğerlet. Boğa ahırlarını dolaşmak istiyorum. Ee, i̇şte Don Diego, şuradaki beyazat en iyisidir. Eşebe binmek istemiyorum. Kardeşimin atına yerlet bana. Bu imkansız bir şey Don Diego. Don Vasco'nun ölümünden beri hiç kimse onun atı Sardoala binmiyor. Hayvanı otlağa bıraktık. Emir verdiğim zaman bunun tartışılmasından hiç hoşlanmam. Adı neydi senin? Zeka. Zeka. Pekala Zeka. Bugünden sonra artık bakıcıların şefi değilsin. Özür dilerim ama Don Diego. Ben yalnızca küçük Don Philip'ten... ...ya da onun vasisi Yüzbaşı Fernando'dan emir alırım. Bu olayla Yüzbaşı'nın ilgisi yok. Philip'in vasiye olmaya da en küçük bir hakkı olamaz. Philip'in en yakın akrabası ve mallarının yöneticisi benim. Oysa kardeşiniz Don Vasco'nun başına felaket geldiği zaman... ...oğlunu Yüzbaşı Fernando'ya emanet ettiğini herkes biliyor. Bu bir dolandırıcılıktır. İşleri yoluna koymak için burada bulunuyorum Hepinizin de bunu böyle bilmesini isterim Zekka ne olur Bu işlere karışmak sana düşmez e, Don Diego Kocamın kusuruna bakmayın Bazen biraz sinirlenir de Biraz sinirlenir mi Ben buna küstahlık derim Neyse artık bu konuyu kapatalım Bugünlük bu atla yetinirim Yarın bana Sardu hazırlatırsın ben de sizinle geleyim Don Diego. Hayır. Hayır Rastgele iki kişiyi seçmeyi tercih ederim Siz İkiniz benimle birlikte gelin Bu ikisi yeni geldi Don Diogo Buraları iyi bilmezler Mesleklerini bilmiyorlar mı demek istiyorsun Onları neden işe aldın öyleyse Hadi Durmayın izleyin beni Alito suratın niye asık öyle Daha ne olsun Petro Don Diego'nun babamla nasıl konuştuğunu işitmedin mi Sonra kendisine eşlik etmeleri için o iki adamı seçmesine ne dersin Bu yalnızca bir aslan. Çok garip bir aslantı ama Onları izlemem gerek Bana öyle geliyor ki Don ile bu iki adam tanışıyorlar Bu yaptığın güzel bir iş değil anlıyor musun Bunu nasıl söylersin Petro Filip'i savunmak için söz verdik Evet öyle ama ne bileyim ben Sürekli iki adamı izliyoruz kapılarını dinliyoruz Filip'i korumamız için bundan başka çaremiz var mı? Adamların kafasındakini öğrenmeliyiz Beni yalnız bırakamasın Petro eh, Ne yapalım katlanıcıyız öyleyse Buna senin inanman çok önemli Yoksa çocukları nasıl inandırırız? Don Diogo ile iki adamı izlemeliyiz Kaybedecek zamanımız yok Diogo'nun boğaları görmeye gittiğini sanıyordum Neden burada durmuşlar bilmem Akıl alacak gibi değil Bu yakınlarda olmalılar Dikkatli davranmalıyız Petro Poli Poli sakın kişneme olur mu Petro sen burada kal Ben yaklaşacağım Tabii tamam patron Biz sizin için canla başla çalıştık Yalnız bu çocuğu Kaçırmak görüldüğü kadar kolay bir iş değil Hadi canım Yaşlı bir kadının gözettiği savunmasız bir çocuk. Oysa siz iki kişisiniz. Hmm, yaşlı bir kadın ama gözünü dört açan biri. Sonra ayağımıza takılan bir sürü de yumurcak var. Mazeret aramayın. Kaçırma işini Lizbon'da da başaramadınız. Burada da beceriksiz davrandınız. Bu işi acemiler bile başarırdı. Neyse artık size ihtiyacım da kalmadı. Şimdi o yaşlı perpetua sayesinde Filip'i rahatça sorguya çekebilirim. Çünkü beni yeğenimin yardımına çağırmayı akıl eden o Kimse benden kuşkulanmaz Elimde Perpetuan'ın telgrafı var Onun için dostlarım Lizbon'a dönmekten başka işiniz kalmadı Güze ihtiyacınız kalmadı demek İtiraf edeyim ki iyi bir servet imkanı kaçırdınız Şimdi size yalnızca burada geçirdiğiniz birkaç günün parasını ödeyeceğim Çiftlikten dönünce beni yine sorguya çekecek Ben ona engel olurum Filip Hayır Perpetua yapamazsın Üzülme Filip her şey yoluna girecek Lütfen Perpetua bir şeyler bulmaya çalış Buradan gitmek istiyorum Bir daha onu görmek istemiyorum Don Diogo'yu buraya ben getirdim Ne bileyim Sizi yatıştıracağını Size yararı dokunacağını sanmıştım Cesaret benim mavi kuşum Cesaret Hadi Poli ile bulutların üstünde dört nala koşmak isterdim. Uzaklarda. Çok uzaklarda. Dilerim o da olacak bir gün Filipciğim. Şimdi siz uyumanıza bakın. Neredeler bunlar? İmdat! Poli imdat! İmdat! de bahçeyi gezdireyim mi don diyor. Biraz bakımsız çiçekler. Yabani otlar arasında kalmış ama yine de bu mevsimde çok güzel. Teşekkür ederim. Canım istediği zaman gidip kendim gezerim. Odanıza çiçeklerle birlikte birkaç kitap koydum. Belki dinlenmek istersiniz. Beni rahat bırakacak mısın sen? Çiçeklerin de kitapların da umurumda değil. Hemen yeğenimi görmek istiyorum. Ona söz vermiştim. Filip uyuyor. Rica ederim. Bırakın da dinlensin. O korkunç kazadan beri sinirleri çok gergin Uyku ona iyi geliyor Şımartarak onu sen hasta ediyorsun Ama şimdi odasına girmemelisiniz Buna hiçbir doktor izin vermezdi Ben de izin vermedim Çok olmaya başladın ama Rica ederim Don Philip ancak kendine gelmeye başladı Eğer canımı sıkmaya devam edersen seni kapı dışarı ederim Ve yeğenime aklı başında bir dadı bulurum Buna hiç hakkınız yok Size olan saygıma rağmen şunu belirtmek isterim ki Don Philip'in vasisi değilsiniz Haddini bilmeyen şu kadına bakın Er geç hakkım olan Vasili'yi alacağım Ben bu çocuğun amcası değil miyim? Ama Don Diogo Bu çocuğun sorularınıza dayanamayacağını anlayın lütfen Sana son olarak söylüyorum Mutfağa dön ve oradan sakın çıkma Filip'in artık dadıya ihtiyacı yok Neden bu odaya girmemi istemediğini şimdi anlıyorum? Nerede o? Ne bileyim. Ben de şaşırdım. Daha on beş dakika önce... ...şu yatakta uslu uslu uyuyordun. Yalan! Onu sen sakladın. Haberin olsun bu evi didik didik arayacağım. Çiftlikte de soruşturma yapacağım. O çocuğu bulacağım. Ben de size yardım ederim Don Diogo. Yemin ederim ki Filipcim'in nerede bulunduğunu bilmiyorum Onu mutlaka kaçırdılar Koca bunak onu kim kaçırır ki? Lisbon'daki aydutlar Geçen gecede ta buraya kadar geldiler Onu kimse kaçırmadı bundan eminim Gerçek şu Onu sen sakladın Yok. Ya da yalnız başına gitti Eğer kendisi gittiyse senin ağır hastan Turp gibi sağlam Şuraya bak Kaçmak için koltuk değneklerine bile ihtiyaç duymamış Tanrım Yemin ederim ki koltuk değneksiz üç adım bile atamaz. Hele pencereden atlaması olacak şey değil. Onu hemen bulmalı Don Diogo. Peki şimdi sen çocuğun ne olduğunu gerçekten bilmiyor musun? Bilsem durur muyum? Hemen ona koşardım. Polise bildir beni. Çiftliktekileri duyurmalı. Araştırma yapmalı. Aa, benim aa, kuşum uçtu. Anlayacağız, Çocuk anlayacağız. Çocuk hasta Don Diogo. Eğer yeğenimin kayboluşunda parmağın varsa Bunu fitil fitil burnundan getireceğim Benim başıma geleceklerin hiç önemi yok Filip'i bulmalıyız Hemen çiftliğe koşup Yeğenim Zeka'ya haber vereceğim Sen burada kal <gülüyor> Çiftliğe ben kendim giderim Sakın buradan kımıldayayım deme Döndüğümde seni evde bulmak istiyorum Eğer suçlu değilsen korkacak bir şeyin yok A Ama don diyor. Filip'i nasıl bulursun Kes sesini ve burada uslu uslu otur Anlaşıldı <gülüyor> mı? <gülüyor> dostlar. Oyunumuzun 5. bölümünü sunduk. 6. bölümde buluşmak umuduyla